Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alini ve sahbili ecba'in Evet arkadaşlar sizlerle beraber merhum Elmallah Hamdi Yazır'ın Hakkı Kur'an dedi e, tefsirinde Muhammed Surisi dördüncü ayetin e, nispeten son bölümüne doğru gelmiş bulunuyoruz. Esirler ne olacak? Onunla ilgili bütün ihtimalleri ve işte çeşitli mesleklerin görüşlerini anlatıp sonra da kendi görüşünü bize aktardı. Bir değerlendirme yaptı. Mesih meselesini bu arada inceledi. Ee, şimdi Rabbimiz işte bu Ba'den ishan, İshan neydi? Düşmana diz çöktürmek, düşmanı tamamen bitirmek yani savaşta. Ba'den ishan", ve saktan sonra o kalan esir elimize düşen esirleri de sıkı sıkı bağladıktan sonra ya men ya fida yani onları ne yapacağız ya karşılıksız serbest bırakacağız artık ezberlediniz ya da bir bedel karşılığında takas ile serbest bırakacağız ne zamana kadar hatta taba al harbu evzaraha ta ki harp ağırlıklarını atana kadar yakınlığı itibariyle men-lufida'nın gayesi gibi görünürse de, yani buradaki hatta bir hedef belirtiyor. Ta ki şu zamana kadar. Ne zamana kadar? Harp ağırlıklarını atana kadar. Yani harp korkusu kalmayana kadar. O zaman bu e, esirlerle mi ilgili acaba bu mesele? Çünkü hemen o ifadeden esirlerle ilgili men ifadesinin hemen arkasından bu geldiğine göre esirlerle ilgili gibi görünürse de diyor şeddin veya darbin yahut da gayesi dahi olabilir. Yani o e, sıkı sıkı bağlayın düşmanınıza karşı işte gevşeklik göstermeyin boyunlarını vurun onlara diz çöktürün ne zamana kadar? Ta ki harp ağırlıklarına atana kadar yani onlar harp edemez hale gelene kadar da olabilir. En muvafıkı, en uygun olanı ve akrebi yani akla en yakın ve şeye gramer açısından en uygun olanı kelamın mecmuuna gaye olmasıdır. Yani bu ayette neden bahsedildiyse iki ana konu var şu ana kadar ayeti kelimenizde. Bir bir savaş sırasında düşmana tamamen diz çöktürmek Esirleri ne yapacağız? İşte bu ikisinin de hedefini belirten bir cümle olabilir buluyor. E, bu en uygun olanı da budur diyor. Neymiş hedef? Arkadaşlar düşman artık savaşamaz hale gelene kadar. Sonra buradaki elharbin elif lağmında, yani şimdi bir gramer açıklamasına girecek. Biraz böyle dikkat gerektiriyor buraları takip etmek. Ee, şimdi hatta taba al harbu oradaki harp kelimesinin başında el takısı var. Biraz Arapça bilenler için marifelik takısı. Bu marife iki sebepten biri olabilir ya ahit için ya cins için. Yani bir harpten mi bahsediliyor burada yoksa bütün savaş cinsinden mi bahsediyor? Her bütün savaşlar için geçerli. Mi? Buna e, yani bu ihtilafa göre de iki vecih vardır, iki yorumu vardır ayetin. Ahd olduğu takdirde eğer tek bir belli bir savaştan bahsediliyorsa da gene iki yorum var. Yani şemayı takip edebiliyorsunuz değil mi aşağı doğru arkadaşlar. Ahd olduğu takdirde de iki vecih muhtemeldir. Birisi bilhassa muayyen bir ahdi ferdi. Yani tarihte yaşanmış, Kur'an'ın nüzulü sırasında yaşanmış ve sebebi nüzulü olan bir belli bir savaştan bahsediyor olmasıdır ki buna bazıları bedir harbi demişlerdir çünkü esirler orada alındı biliyorsunuz bu surette ellediğine keferu surenin başındaki birinci ayetteki kafirlerde mahhud kafirler yani o bedir savaşında sizinle savaşan mekkeli müşrikler olmuş olur. Lakin böyle sebebin nüzule tahsisi umumi kaidemize muvaffak değildir yani bir ayete mümkün olduğu kadar geniş çerçevede tutmamız gerekir. Yani çok kuvvetli bir işaret yoksa o ayetin sadece belli bir olayla ilgili olduğuna dair çok kuvvetli bir delil yoksa umumi yorum tercih edilir. Umumi kaidemize bu muvafık değildir. Bu şekilde sebep i üzüyle tahsis edilmesi bu ayetin. O zaman diğeri başlanmış olan harp, harp demektir ki اِذَا لَقِيْتُمْ Karşılaştığınız zaman diyordu ya düşmanlar işte ondan da müsteban olan ahittir. Yukarıda dürerden naklettiğimiz mesele bu iki manaya göre fidanın gayesi olmasına mübdenidir. Yani e, efendim bu iki anlama göre de başlanmış bir harp mi yoksa belli tarihte yaşanmış bitmiş bir harp mi buradaki harp efendim e, öyle kabul edersek o zaman buradaki hatta tada'l harbu esirlerle ilgili oluyor. Esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili oluyor. Cins manasına olduğu takdirde yani harp cinsini kastediyorsa buradaki el, alel umum harp cinsini ifade eder. Harbin ağırlıkları, alat ve edevatı, yahut tazik ve mükellefiyeti çünkü her harpte vergiler artar, insanlar sıkışır, gıda azalır, nüfus azalır değil mi? Yani bir ağırlık çöker harp sırasında o halkın üzerine. savaşmayanların bile yani. Yahut harbe sebebiyet veren şirk ve cinayet demek olabilir. Yani harbe sebebiyet veren zulümler, haksızlıklar, yeryüzünde kan dökmeler olabilir. Binaenek mananın hasılı yani bu hatta taba alharbu evzarıdan çıkacak mana şu üç suretle hülasa edilebilir özetliyor şimdi mahfut müşriklerle başladığınız malum bedir harbi bitene kadar birinci mana bu Yahut herhangi kafirlerle başladığınız harp bitene muhalifler silahı bırakana kadar yani herhangi bir başlanmış harp için geçerli Yahut ...harp dünyadan kalkana kadar. Dünyada hiç savaş kalmayana kadar. Yani o müşriklerin şevketi sönüp de... ...harp ihtimali kalmayana kadar... ...yahut bütün insanlık aleminde İslam'ın gayesi olan... ...bir silmi külli, evrensel barış... ...teessüs edene kadar ki... ...bazıları buna İsa'nın müzulüne kadar demişlerdir. Bunda harbi kaldırmak için çalışanlara bir ümit vardır. Yani bir işaret yoluyla da olsa savaşsız bir dünyanın mümkün olabileceğine dair açık bir ifade olmasa da işaret yoluyla da olsa bir ümit vardır. Buna göre, ''El-cihâd-u mâdîn ilâ yevmil -hıyâme. hadisine ne yapacağız diyor. Bu hadis-i şerif diyor? Cihat kıyamet gününe kadar geçerlidir diyor peygamberimiz. Bu hadisteki cihat e, harpten e'an bir manaya yorulmalı ya. Hani cihat kelimesi cehdetmek, çabalamak, Allah yolundaki bütün gayretler demiştik ya. Ya öyle yorumlamalıyız yahut kıyameti bu hadiste geçen kıyameti ehas daha hususi bir manada yani Dünyanın sonunu belirten kıyamet değil de işte belli bir kıyamet diye daha özel bir manada tevil etmemiz gerekecek. Diğer bir ihtimalde bu hadisin zahirine muvafık olmak üzere Hatta tadal harbu evzara ha ta ki savaşın ağırlıkları ...kalkana kadar yani kıyamete kadar demek de olabilir. Nitekim âl naklettiği üzere Seleme İbni Nufeyl'den rivayet olunan bir hadiste... ...ve lâ tada'u'l harbu evzâraha hatta yahruca yecuc ve mecuc... ...yani kıyamet alametleri, büyük alametler ruku bulana kadar yeryüzünden savaş kalkmayacak diye bir rivayette var. Burada şöyle bir sual hatıra gelebilir... Cenab-ı Allah sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdikten sonra artık bu muharebelere ne uzun vardı? Bir mucizeyle kafirleri kahrediverse olmaz mıydı? Biz de hep işlerimizi mucizelere bırakıyoruz ya arkadaşlar. Bütün işlerimizi Allah ki Allah yardım edecek ya diyoruz. İşte. Ee, efendim buna karşı buyuruluyor ki ''Velev'' ayetin devamında ''Velev yeşâullâhu lântâsâra minhûn'' Eğer Allah dileyecek olsaydı onlardan yani küfredip Allah yolundan sapan veya insanları men kafirlerden öcünü, intikamını alıverirdi. Herhangi bir helak sebebiyle helak ediverirdi. Mesela yere geçiriverir, volkan yapar, garp eder, önet verir yani bir salgın bir şey olur. Fakat öyle yapmadı Allah Teala. Niçin? Arkadaşlar çok güzel burası biliyor musunuz? Hayatı bize açıklıyor. Yani e, yine anlatacağım onu. çok benim için bir dönüm noktasıdır. Yani e, zihnimde böyle konuyu ışıl ışıl hale getirmiştir. E, bir gün e, oğlumu okula yolluyorum. İlk okula gidiyor daha o zaman. Ondan sonra çok böyle hareketli ee, okulda birkaç defa kazalar geçirdi işte acillerde gittik bulduk falan. Böyle bir endişeyle okula yolluyorum kapıdan sabah. Dedim ki oğlum dedim hadi bak dedim sakin ol işte yavaş hareket et hani kendini koru. Hadi canım seni Allah'a emanet ediyorum dedim. Servise bindireceğim. Dedi ki bulmuşsun kolayını dedi. Allah sana emanet etmiş sen tekrar Allah'a emanet ediyorsun dedi. Arkadaşlar Allah'ın bize yüklediği vazifeleri biz Allah'a bırakamayız. Bu dünya bizim imtihan dünyamızdır. Ve Cenab-ı Hak da bak bana arada böyle sorular soranlar oluyor. İnanın pek çok itikadi bunalımımızın sebebi Cenab-ı Hak'ı hizmetçimiz zannetmemizdir. Cenab-ı Hak bizim hizmetçimiz değildir arkadaşlar Rabbimizdir. Bizim bütün hayatımız, ölümümüz, varlığımız, yokluğumuz elinde ulandır. Ve o böyle olmasın dilemiştir. Hizmetçimiz zannettiğimizi nereden biliyorum? Onu da bir makalede gördüm. Arkadaşlar çeşitli ateist e, açıklamalar yani ateistlerin çeşitli açıklamalarını toplamış bir makale. Ateizm çeşitleri diyelim onlara. Bunlardan bir tanesi de eğer bir tanrı olsaydı dualarımı kabul ederdi. Duaların kabul olmuyor demek ki öyle bir tanrı yok diyor. Yani nedir o zaman tanrı çağırınca gelecek ne istiyorsan verecek. Bu hizmetçidir arkadaşlar. Rabb değildir. Alemlerin Rabbi değildir. Tam tersine bakın iman edenlerin şahı şahlarından Hazreti Ali ne diyor arkadaşlar? Diyor ki ben Rabbimin benim Rabbim olduğunu her duamı kabul etmemesiniz. Her duam tam tersini söylüyor. Peki Allah kabul etmedi bir duamızı. Veya bir gayret ettik olmadı. Bir şey olmadı yani. Ne yapacağız arkadaşlar? Evet barışacağız onunla. Yani e, psikolojide kendinle barış işte bilmem falan var ya o aslında Rabbimle barıştır. Öyle diyemiyorlar. Rabbimle barışacaksın. Kun fe yakunu iyi kavrayın arkadaşlar. Allah ol derse bir şey olur. O ol demeden hiçbir şey olamaz. Onun için ne demişler? Ana baba evladına taht verebilir ama baht veremez demişler. Çünkü bahtı Allah takdir eder. Arkadaşlar. Bazen e, hayatımda bana, o bazeni söyleyeceğim şimdi, hayatımda bana arkadaşlar en çok şifa veren şeylerin başında peygamber kıssaları gelir. Gençlik yıllarımda, yaşadığım bir takım olaylar sırasında hep şöyle demişimdir. Yani Eyyub'e oluyor da, Musa'ya oluyor da, ne bileyim yani Yakub'a oluyor da sana niye olmayacak bir şeyler? Senin niye her işin yolunda gidecek yani? Onlar Allah'ın seçkinliği niye anlatılıyor bu kıssalar arkadaşlar? Bazen bir istediğiniz olmaz. Çok da çaba da sarf etmişsinizdir. Sonucu istediğiniz gibi değildir. Arkadaşlar çaba sarf ettiyseniz zaten zafer kazandınız. Çaba sarf ettiyseniz zafer... Çünkü biz e, e, zaferden sorumlu değiliz, seferden sorumluyuz. Hani o yolda ne yaptığımızdan, o mücadelede, o çabada ne yaptığımızdan sorumluyuz. Bu işte mesela benim yaşındakilerin e, bana yakın yaşı olanların en büyük problemi şu anda. E, yani bütün hayatını, servetini, ömrünü, vaktini, her şeyini vakfedip çocuklarının aa olmadı ya bunlar demesi. <gülüyor> Çocuklarıyla ilgili... Yani 40-30 sene geçmiş olmadı. Yani olacak olacak diyoruz. Ol, olmuyor yani. Bunun nasıl bir hayal kırıklığı olduğunu düşünün. Şimdi oraya da girmeyeyim ama bir cümle söylememe izin verin. Arkadaşlar, hiç kimseye kendinizi vakfetmeyin. Bak size söylüyorum. Hiç kimseye kendinizi vakfetmeyin. Kendinizi Allah'a vakfedin. Allah rızasına vakfedin. O zaman Zaten siz öyle bir örnek, öyle bir şey olursunuz ki böyle çocuğun parmağının ucunda oynatabileceği biri olmazsınız. İlkeleriniz olur, prensipleriniz olur. Ha gene garanti değildir. Peygamberler de çocuklarıyla imtihan oldu, kardeşleriyle imtihan oldu, babalarıyla imtihan oldu, eşleriyle imtihan oldu. Hepsinin hikayesi var arkadaşlar. Her yakın ilişkiyle ilgili hikaye var. Kıssa var. Hikaye demeyelim zannedersiniz ki masa. Kıssa var Kur'an-ı Kur Kerim'de. Hepsiyle ilgili. Ne olacak peki? Allah ol dememişse olmayacak arkadaşlar. Sen o sonuçla barışman gerekiyor. Bir de imanını kaybetmek istemiyorsan. Bir de ruh sağlığını... Hani diyeceksiniz ki... Yani dünyevi biri şöyle diyebilir. İman gitse neyse ruh sağlığı da gidiyor arkadaşlar işte. bu imanları gidenlerin ruh sağlıkları harika değil benim gözlemlediğim müthiş şeyler içindeler yani çelişkiler müthiş arayışlar içerisindeler bir insanın tabii kafasını şartlarını indirirse çok huzurlu olabilir yani onu, onu kastetmiyorum ama böyle suda balık gibi bir imandan bahsediyorum yani. Allah'ın takdiri karşısında rızası karşısında ee, ne diyor? Cenab-ı Hak isteseydi hepsini yok ederdi. Arkadaşlar Cenab-ı Hak <gülüyor> mesela işte bu Siyonistleri yok etmesi, ne olur bu sorumu mazur ediyorum, kaç dakikasını alır? <gülüyor> dakika bile arkadaşlar. Ol diyecek, kötü olur yani. Ha, ama sünnetullah denen bir şey var, benim kanaatim arkadaşlar, Allah onların kararını verdi. Ama yani Cenab-ı Hak bilinip yok etmek istediğinde onun yolda giderken çıkacağı bir ağacın dalını kurutarak da onu yok edebilir. Ama o bir zaman var değil? Gidecek oraya bir ağaç olacak o ağaca çıkacak falan yani. Ee, bir süresi var. Süre bizim için var. Cenab-ı Hak onu kurgular. Bence arkadaşlar bu kadar zulüm asla ve asla karşılıksız kalmaz. Ee, göreceğiz ömrümüz varsa. Ee, arkadaşlar bu kadar ee, israf bu kadar efendim e, dünya dünyaya düşkünlük e, efendim bu kadar bana necilik bu da karşılıksız kalmaz. Bak size geçen de de söyledim arkadaşlar Gazze'yle ile Gazze'de olanlarla ilgili Gazze'liler imtihan olmuyor. Onlar verdiği imtahanları veriyorlar yani. Şahane bir şekilde veriyorlar. Biz imtihan oluyoruz arkadaşlar. Biz imtihan oluyoruz. Ve hani bana çok kazanıyormuşuz gibi görünmüyor yani. Bir özür dilerim. Ve lakin Cenab-ı Hak böyle yapmak istemiyor. Yani sizin işinizi sizin yerinize yapmak istemiyor. Ne, ne yapıyor? Liyeblu ve ba'dukun bi ba'd. Bazınızı bazınızla müptela kılmak, imtihan etmek için öyle harbu darp emrini veriyor. Yani bu cihat ne için yani Cenab-ı Hak... Kafirlerin işini bitiremiyor kullarına muhtaç onun için mi? Hayır. Ali İbran Suresi ne olacak galiba yanılıyor da olabilirim. Nisa da olabilir Sizden diyor şehitler edinmek istiyor Allah kahverdi. Şimdi Cennette makamlar var arkadaşlar bu makamlar bulacak değil mi? Evliya makamı da olacak, sabirin makamı var, sabredenler makamı, şübeda makamı var. E, hiç harp olmayacak, hiç şehit olmayacak. Ne olacak o makamlar? Yani ben de böyle basit düşünüyorum, kusura bakmayın. Yani or oraları dolduruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani size bir, mesela bir de arkadaşlar sadece ibadet ve iyilikle gelemeyeceğimiz mertebeler vardır. Sadece ibadet edelim, infak edelim, iyilik yapalım, tamam yapalım. Ama öyle mertebeler var ki mesela sabreden, kendine hakim olan, kendini tutan, dilini tutan insanların makamı vardır mesela. Düşünün ki şimdi Cenab-ı Hak beni oraya layık gördü diyelim. Yani bu Fatma Bayram fena değil yani. Şu makamı da verelim ona dedim. Nasıl geleceğim ben o makamı arkadaşlar? Başıma bir şey gelecek de oradaki tavrımla geleceğim. Belayı istemeyiz. Ama bir imtihanla karşılaştığınızda bilin ki arkadaşlar bunu kesin söylüyorum. Bilin ki Cenab-ı Hak sizden bir, bir şey olacağını bekliyor. Bir şey olacaksınız siz ya. Yani. Ama o imtihanla. İmtihan vermeden diploma yok yani. Öyle düşün. Yani mucize ile cebren yapmak için değil, şerbi kanun ile emren yapmak ve insanları birbirleriyle defedip Allah yolunda mücahede edenleri sevabı erdirmek için bu emirleri veriyor. Şimdi bu, bugün anlattıklarımın hepsinin arkasında ne var altyapısında alt arkadaşlar? Bunu görebiliyorsunuz değil mi? Ben her seferinde söylememe gerek var mı? Ahirete imanı yetersiz olan, cılız olan kişi bu imtihanlardan geçemez arkadaşlar. Ahirete imanımızın çok kuvvetli olması gerekiyor. Geçen gün bir arkadaşa söyledim, diyor ki onu, ben de cevabı beğendim yani bazen de verdiğim cevapları ben de beğeniyorum, çoğu zaman beğenmiyorum da. Onu aktarayım size yani bir kişiyle kalmasın. Dedi ki hocam dedi, ben dedi işte dedi, mesela dini açılardan böyle bazen kalbimiz zayıflıyor. Ondan sonra biraz işte ya bir, va bir vaaz dinliyorum işte şeyden, dijitalden. veya da işte bir yer okuyorum, bir kitap okuyorum falan, biraz böyle gene coşuyorum. Fakat biraz gidiyor, gene zayıflıyor yani. Hani benim imamım mı zayıf? Dedim ki yok ya, öyle düşünme. Dışarıya çıkmışsın, telefonunu şarj etmeyi unutmuşsun. Yüzde on şarjla bütün gün dışarıdasın ama telefonda sana lazım. Ne yaparsınız arkadaşlar? Arabaya bindikçe şarja takarız. Bir kafeye girdikçe şarja takarız. Bir yere girdi, dükkana girdikçe şarja... Yani o yüzde onun altına onu düşürmemeye çalışırız. İşte senin şarj yüzde onda. O zaman ne yapacaksın arkadaşım? Bitmeye mi başlıyor? Hemen bir Müslümanla görüşeceksin. Müslümanlardan ayrılmayacaksın. Daha sohbet dinleyeceksin. Ondan sonra kitap okuyacaksın. Düzenli olarak tefsir mi seni etkiliyor? Siyer mi etkiliyor? Deneyin. Herkesin yolu farklıdır arkadaşlar. Bakın mesela benim yolum arkadaşlar zihinsel ikna yolu. Benim yolum bu yani. Benim zihnimin ikna olması lazım. O yüzden ben bu tefsirlerden zevk alıyorum. Bazılarının yolu kalbidir. Yani duygularının onun harekete geçirilmesi gerekiyor. O da o tip şeyleri okusun. Yani kendinizi tanıyın. Neyle motive oluyorsunuz? Şarj gene boşaldı. Aa yüzde üçe inmiş. Yani benzetmeleri hep benden almayın. Yani Biraz da siz şarjınız yüzde üçe inince ne yapıyorsunuz arkadaşlar? O telefon size mutlaka lazımsa. Gittiğiniz yeri bile durduruyorsunuz bir dakika ben bunu bir hızlı şarjı bir dükkan bulayım da bir hızlı şarj yapayım diyorsunuz. Çünkü biri arayacak sizi bir telefon bekliyorsunuz. Anlatabilir mi? Ee, tabii ki yani hepimizin bu modern dünyada arkadaşlar bu kadar dünyevileşmiş bir e, toplumda hepimizin böyle takviyeye ihtiyacı var. Öyle bir kere başlangıçta. İman ediyoruz sonuna kadar gidiyor diye bir garanti yok. Bak ben kendimi söylüyorum size her zaman da söylemişimdir bu örneği eskiden beri dinleyenler bilir. Bakın ben kendime arkadaşlar üç ay aşağı yukarı, evet, üç ay veriyorum. Üç ay boyunca hiç Kur'an okumasam, hiç hadis okumasam, hiçbir dini kitap okumasam, hiçbir Müslüman arkadaşımla, dindar arkadaşımla sohbet etmesem. Hiç yani, hiçbir şey girmese kulağımdan, gözümden. Üç ay sonra ben de vitrin dolaşmaya başlarım. Ben tanıyorum kendimi. Başlarım tarif sitelerinden her gün bir şeyler denemeye. İşte ne bileyim yani. Böyle işte ne gezecek, neler in, neler alt. Bunlar bakın haram bile değil. Ama bunlarla şey yapmaya başlarım. Biraz sonra soru alayım çünkü burada ders esnasında soruyu hiç anlamıyorum, zaman kaybı, kayboluyor. <gülüyor> yani Cenab-ı Hak arkadaşlar bizi derecemizi yükseltmek, bizi sevaba erdirmek için bu emirleri veriyor. Fakat bu surette, şimdi bakın soru devam ediyor. Fakat bu surette yalnız kafirler vurulmuş olmuyor, müminlerden de birçokları katılmıyor denecek olursa Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda katlonanlara gelince فَلَنْ يُضِلَّ اللّٰهُ وَاَعْمَانَ Allah onların amellerini, çalışmalarını, o yoldaki fedakarlıklarını asla boşa gidermez. فَلَنْ Asla. Tehkid-i var. Hedefinden şaşırmaz. Seyehdihim onları ileride bıraklarına mutlaka erdirir ve yus'te kurbanahum şanlarını düzeltir ruhlarını şad eder ve yudkhuhumul cennete arfa'ahum lahum tanıdıkları bildikleri veya onlara tarif edilmiş o cennetlere onları sokar cennete yani şimdi dünyada birisi bir savaşta öldürüldüğünde biz ona ne gözle bakıyoruz mağlup oldu hayatını kaybetti. Bir de böyle bir kelimemiz var. Kaybetti. Benim de ağzımdan çıkıyor zaman zaman. Ya hayatı kaybetmiyoruz ki biz ölünce arkadaşlar. Eskiler irtihal etti derlermiş. İrtihal ne? Seyahat, yolculuk. Yolculuk yani. Yerini dünyasını değiştirdi derlermiş mesela. Çok güzel ifadeler var vefat edenler için. Biz kaybettik diyoruz. Yani kelimemi unutmayın arkadaşlar. Söz inşa eder söz, ağzımızdan çıkan sözler düşüncelerimizi, dünyamızı, hayatımızı inşa eder. Bunun için ya hayır konuş ya sus denmiş. Bu konuşurken bir şeyi nasıl ifade ettiğimiz e, o kadar önemli ki onu kişisel gelişimciler falan çok bilirler ve kullanırlar. Kelimelerin arkadaşlar nörokimyasal etkisi var. Beyindeki kimyayı bile etkiliyor kullandığımız kelimeler. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Mesela Acıktığınız zaman kurt gibi acıktım derseniz daha çok yiyorsunuz, biraz acıktım derseniz daha az yiyorsunuz diye böyle araştırmalar var. Evet, yani dünya ehline göre o tırnak içinde hayatını kaybetti, yenildi. Ama cenab ne diyor? O hedefine ulaştı, Efendim kendisine vaat edilen, tarif edilen detaylarını bildiği o cennete ulaştı, biz onu hidayete erdirdik hedefine ulaştırdık diyor. Böylece arkadaşlar Muhammed suresinde 6. ayet gelmeye gelmiş oluyoruz. Bugün biraz daha böyle olsun. Ayet çevrimi tamamlayayım. 7. ayetten devam ederiz yarın. Bu A'raf biraz açıklıyor. ve yuduhu cennete onu cennete koyar Cenab-ı Hak o Allah yolunda öldürülenleri Öyle bir cennet ki arrafa hala Cenneti onlar için tarif ederek. Tarif iki anlama geliyor. Bir anlatmak, bizim Türkçe'de kullandığımız tarif. Bir de kokulandırmak anlamı varmış. Mesela ben bunu bilmiyordum. Cenneti güzel kokularla donatarak onlara hazırlar. Onlara hazırladığı cennet diyor. Ee, ki bu tarifin hem dünyada hem de ukbada olan kısmı vardır. Dünyada onlara iman ile cennetin güzelliğinin zevkini duyurur. Mesela işte bugün de cennetle ilgili hem cehennemde hem cennetle ilgili ifadeler vardı. O cennetle ilgili ayetleri okurken arkadaşlar hayal edin. Oraları hayal edin. Oralarda kendinizi canlandırın zihninizde. O nehirlerde, o bahçelerde, o peygamber nasıl tarif ediliyorsa... Oralarda kendinizi canlandırın. Çünkü bakın bir insan kendini neye layık görürse ona göre yaşar. Kendini neye layık görürse ona göre çalışır, ona göre gayret eder, hedef, kendisine hedef koymuş olur. Dünyada onlara iman ile cennetin güzelliğinin zevkini duyurur. Öyle bir aşk verir ki o zevki aşk ile o yolda cihad ederler ve o aşk ile cennetteki makamlarına ererler hatimin tahricine göre mukatil demiştir ki bize şöyle bali oldu bildirdi ki dünyada şahsın amelinin hıfzına müvekkel olan melek yani şahsın amellerini kaydeden koruyan melek cennette onun önünde gider şahıs da onu ta menzilinin aksasına kadar takip eder yani melek önüne geçiyor geliyor senin makamın şurası. Varacağı yere kadar meleği takip eder. Giderken melek ona Allah Teala'nın cennette verdiği şeylerin hepsini tarif eyler. Yani teşrifat yapıyor. Ya yani burası şu, burası şu diye ona tanıtıyor. Nihayet menzilinin Aksa'sına varınca şahıs konağına ve zevcelerinin yanına girer. Melek döner diyor. Kur'an'da bunun bir mısralık da biz dünyada da ahirette de sizin dostlarınızız diyor melekler. Melekleri de incitmemeye bakın arkadaşlar. Melekler nasıl celbedilir, nerelere gelir, nerelerden uzaklaşır o konularda bilirseniz acizane kanaatim evlerimizdeki sekinetin, huzurun, bereketin, keşfin, ilhamın, meveddetin e, ulaşması biraz meleklerin gelmesiyle de Alakalı olduğu kanatindayım. Evet, böylece yedinci ayeti gelmeye gelmiş olduk. Allah'a emanet olun, İnşallah, Yarın görüşürüz.